Açık Radyo Açık Dergiden merhabalar sevgili dinleyiciler. Dergimizin Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasında bu hafta sizlerle yeni yılın son programını işleyeceğiz ve yeni yılla beraber hayatımızda değişecek olan bir konuyu birlikte ele alacağız Murat'la.